Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Dünya Bankası Senegal'den Cibuti'ye kadar uzanan bir alanda 11 Afrika ülkesinde bozulmuş arazilerin eski haline getirilmesine, tarımsal üretkenliğin iyileştirilmesine ve geçim kaynaklarının teşvik edilmesine yardımcı olmak için önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass Fransa ve Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlik kaybını ele alan üst düzey bir toplantı olan One Planet zirvesinde yatırımı duyurdu. Malpaz, çok önemli bir zamanda gelen bu yatırım ülkeler Covid-19'dan kurtulurken aynı zamanda hem biyolojik çeşitlik kaybının hem de iklim değişikliğinin insanları ve ekonomileri üzerindeki etkisiyle uğraşırken geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı olacak dedi. France 24'ün haberine göre dünyanın biyolojik çeşitliğini korumayı amaçlayan küresel bir zirvede önümüzdeki 10 yıl içinde en az 50 ülke kara ve denizle dahil olmak üzere gezegenin %30'unu türlerin yok olmasını durdurmak ve iklim değişikliği sorunlarını ele almak için korumayı taahhüt etti. Koronavirüs salgını nedeniyle video konferansla düzenlenen One Planet zirvesinde yaklaşık 30 lider hükümet yetkilisi ve uluslararası kuruluşların başkanları katıldı. Rusya, Hindistan ve Brezilya liderleri gibi üst düzey Amerika Birleşik Devletleri yetkililer de yoktu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019 yılında Costa Rica, Fransa ve İngiltere tarafından 2030 yılına kadar gezegenin en az %30'unu koruma hedefi belirlemek amacıyla başlatılan doğa ve İnsan için yüksek hedefte koalisyona 50 ülkenin katıldığını duyurdu. Görecek çeşitliliğin üzerine 2019 Birleşmiş Milletler raporu, İnsan faaliyetlerinin doğayı şu anda insanlık tarihinin herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla belaya soktuğunu ve bir milyondan fazla bitki ve hayvan türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Bir günlük zirve dört ana konuya odaklandı. Karasal ve denizel ekosistemlerin korunması, gıda yetiştirmenin daha sürdürülebilir bir yolu olan agroekolojiyi desteklemek, biyolojik çeşitliliği korumak için finansmanı arttırmak, ve ormansızlaşma ile insanların ve hayvanların sağlığı arasındaki bağların belirlenmesi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, pandemik iyileşme rotamızı değiştirme şansımız. Akıllı politikalar ve doğru yatırımlarla herkese sağlık getiren, ekonomileri canlandıran, dayanıklılık oluşturan ve de biyolojik çeşitliliği kurtaran bir yol çizebiliriz demiş. Mersin'in Günlar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çatlak oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Santralden yapılan açıklamada Akkuyu NGS'de çatlak oluştuğuna yönelik medya organlarında ve sosyal medyada iddiaların yer aldığı söylenen açıklamada konuya ilişkin paylaşılan videonun ilk bölümünde yer alan görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali tesisi kapsamındaki bina ve yapılara ait değil bu görüntülerin. Akko'yu nükleer güç santrali inşaat sahasında bulunan yolun ve özel bir alanın bir kısmına ait olduğu görülüyor. Herhangi bir binanın temeli olmayan bu beton yüzeyin üzerinde büyük bir iş makinesinin izleri var. İfadeleri kullanımda açıklamada şunlar kaydedildi. Nükleer santralin bina ve yapılarının inşası için zeminin uygunluğu bir dizi zemin araştırma çalışması sonucunda teyit edildi. Zeminden suyun çıktığı görüntülerde inşaat çalışmaları sırasında olağan su tahliye işlemlerini gösteriyor. Yeraltı suyu seviyesinin yüksek olması ve bu suyun temel çukuru oluşturma ve temel beton döküm çalışmaları için engel teşkil etmesi gibi durumlarda inşaat sahasında geçici olarak zeminin kurutulmasına yönelik bir dizi işlem gerçekleştirildi. Bu işlemler temel yapısı için su yalıtımı aşamasında geçilinceye ve yeraltı suyu seviyesi üzerine çıkıncaya kadar devam eder. Sadece inşaat aşamasında yürütülen çalışmaların ana nedeni nükleer güç santrali sahasında ayrıca drenaj sistemlerinin inşa edilmesinden ibaret. Bu sistem sayesinde yeraltı su seviyesinin düşürülmesi ve yağmur sularının bina ve yapılardan uzaklaştırılması sağlanacak diye bir savunma yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Proceedings of the National Academies of the Sciences dergisinin dünyanın çeşitli yerlerinden 56 bilim insanının katkı sunduğu bir makalede dünyada her yıl böceklerin yaklaşık %2'sinin iklim değişikliği, böcek ilaçları, herbisitler, ışık kirdeliği ve istilacı türlerle tarımsal faktörler ve arazi kullanımındaki değişiklikler nedeniyle yok olduğu belirtildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre araştırmanın başyazarı ve Connecticut Üniversitesi entomoloğu David Wagner böcek kaybı oranının diğer türlerden daha büyük olup olmadığının anlaşılması gerektiğini çünkü böceklerin zehirler, herbisit galiba ışık kirliliği nedeniyle saldırı altında olduklarını ve yok olmama noktasında geldiklerini kaydetti. Çok endişe verici. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında yayın yapan Türkiye'nin ilk karbon nötr iş ve yaşam dergisi Eco IQ 92. sayısında artık online ve ücretsiz. Daha fazla insana ulaşmak ve pandemi boyunca oluşan dağıtım sorunlarını çözmeye amaçlayan Eco IQ